Sürp gelen çağlardan yol gücü bana mescit kılındı. Ant verdiğim toprak şahit tutuldu. Her sabah, her öğle, her akşam isimle yıkanarak, yaz sıyla donarak, seslerden bir sesle fırınlanıp sularla sulatlanan ben Geldim, durdum önünde işte bir anıt gibi sıyırarak sırtından bir yılan gilsesini. Evet, bir hançer ağacı gibi büyüyor üstünde acı, dağlardan bir dağ gibi kavaran yüreğimde, kargaların sırtlanlarla anlaştığı bir günde bir yabancı fırtınaya tutulan yaprakların Kudüs'te, Mescid-i Belki bir batı karanlığında top kapıda, yangına uğramışsa, Duymaz olmuş kulaklarım göklerin muştu sesini, Elbet kıracağım gözün bu ihanet çırpçesini. Tüm defterler açılıp hesapları soruldukta, Yetimin hakkı soruldukta, Yoksulun hakkı soruldukta, Milletim omuz omuza verip kıyama duruldukta. Gün yüzler nasıl beklerse gecenin bitmesini, Sabırla tutuyorum bu tarih gecesini. Yüreğim usul usul yuruyor kafkas gelin. Namludan yeni çıkmış sıcacık kurşun gibi, Dağlılar dağlar gibi, ormanlar ordu gibi, Ağaçlar asker gibi, Bir şimal rüzgarı değil bir Şam'ın fırtınası, Tutsaklık haritası değil bir zafer coğrafyası, Can pazarında, Azerbaycan'da, bir türküs york yapışını kalbimin üstüne, Kurban olan ayına, ayına yıldızına, bir ucundan dünyanın öbür ucuna, Kan olup dolaşan damarlarımda, Arabistan'da, Pakistan'da, Türkistan'da, şu anda, İran'da, Afganistan'da. Gecelerden bir gece en kesin bir tarih gecesini gelecek elbette yandına uğramış gözlerim. İçimde bu güç, bu savaş birikintisi sağdan sola kavişler çizerek ak bir kağıt üstünde dolaşır gibi dolaşan Asya'yı, Afrika'yı, Amerika'yı sonra bir solukta geçerek üstünden Avrupa'nın, Avrupa'nın, Rusya'nın yememiştir hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlısını diyerek şafak gibi alınlara terle yazılmış hakkın mutlak örtüsünü elbet benim işçilerimi çekecek emeğin kutsal direğine o ışık ki düşer bir zenci yüreğine birden aydınlık kazanır zulme uğramış tüm yürekler onulmaz Hint ağrısına Tükenmez Cinsancısına, isyanın Macarcasına, ezilmenin Çekoslavakcasına, yanmanın Polonyacasına, direnmenin Viyatmancasına, gerillanın Arapçasına yetişecek elbette benim müjde ıssası. Ey insan, ey şimdilerde hep bir beklemeye duran! Duy zaman iste sürüp gelen bu sesi, sürüp gelen çağlardan çağlara, renk veren tarihe yeşil çağlayan, savaşçı yüreğinden savaşçı yüreğine, sene seneverden, yüreğimin içine boğaz içine, kelimelerden bir kelime diken yeryüzüne. Dünyanın kalbini dinle, geliyor adım adım, dallar meyveye dursun, Toprak tohuma dursun, insan barışa dursun, selama dursun zaman, sabın, savaş, zafer, adım Müslüman.